Herkese merhaba, Damla Özler ve Rauf Kösemen'le birlikte hemzemindesiniz. Masamızdaysa Feryal Kabil ve Murat Hamza Çevi var. Bugün e, hemzeminde 2015'in kamu spotlarını e, ve bu spotlarda neler yapılmış, neler yapılmamış onları konuşuyor olacağız. Örneklerimiz var, bazıları iyi örnekler, bazıları kötü örnekler. Ama en iyisi her zaman yaptığımız gibi önce çerçeveyi çizerek başlayalım. Rauf, kamu spotu dediğimiz zaman içine neleri alıyoruz? E, şimdi bir teknik tanımı var bunun. E, şöyle diyor... Kamu Spotları Yönergesi diye bir yönerge var. Onun 3C maddesinde kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve üst kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantları e, diyor. Bu 612 sayılı e, Rütük e, Kanunu'nda. ...düzenlenmiş, kurul tarafından tavsiye ediliyorsa... ...ücretsiz olarak yayınlanıyor ve reklam sürelerine dahil edilmiyor... ...yani kota dışı kalıyor. Aslında kamu spotları... ...özellikle sivil toplum kuruluşlarının... E, ...iyi kullanabileceği bir alan yaratıyor. Aslında, ama çok sık kullanılmıyor. Aslında tanımı gereği sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak... E, ...verilmiş zaten yasa koyucu da böyle e, tanımlamış. E, dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları demiş ama... Daha çok kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayınlananlara biz rastlıyoruz. Ya da galiba üst kuruldan geçirmek daha kolay oluyor diye vakıflar falan da kendi ilgilenen vakıf ya da sivil toplum örgütü gibi kurumlar da kendi ilgi alanlarının bakanlığını da yanlarına alarak onun da imzasıyla falan yayınlamayı tercih ediyorlar. Genellikle o yüzden böyle şeyler görüyoruz. Tabii ki prodüksiyon maliyetleri önemli maliyetler bir yandan. Yayın maliyeti kadar büyük maliyetler olmasa da prodüksiyon maliyetleri de önemli maliyetler. Ama yine de genelde sivil toplum kuruluşlarının kampanya planlamalarında çok sık rastlamıyoruz televizyon kullanımına. Evet rastlamıyoruz. Ve geçen yılki kamu spotlarına şöyle bir baktık gelmeden önce. Çok yoğun bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve illerin emniyet müdürlüklerinin kamu spotu kullandığını gördüm. Ve bunlar yayınlanmış yoğun olarak. Bu Halipür melalimiz için bir şey söylüyor mu? <gülüyor> söylüyor tabii ki. <gülüyor> Yani kaynak kullanımı hani kimin daha fazla kaynağı, kimin daha fazla insan kaynağı enerjisi varsa... ...kamu kurumları içinde de onlar toplumla daha çok iletişim kurmaya çalışıyorlar elbette. Fakat bir yandan da şimdi birkaç örneğini burada da dinleyeceğiz ama... ...örneklere baktığımız zaman da çok büyük prodüksiyon maliyetleri harcanmadığını da görüyoruz. Hatta evet. ortak özellik olarak genelde düşük bütçeli, sadece düşük bütçeli değil düşük yaratıcılıklı işler görüyoruz. Ya şimdi bazıları ben emniyet genel müdürlüğünün şeylerinden bir seçki yaptım onlardan... Hı hı. Biraz söz edeceğim ama özellikle e, hani gerçekten kamu faydasına olanları e, seçtim. Mesela Kırşehir Emniyeti bir şey yapmış. İşitme engelli vatandaşlar için personeline eğitim aldırmış ve o e, vatandaşlarla iletişim kurabileceklerini duyurmuş işitme e, engelli vatandaşlara. Onun için bir kamu spotu yapmış. E, Uşak Emniyeti aslında bunun Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapması lazım ama Uşak Emniyeti yapmış. E, bu hani çekiliş kazandınız deyip kredi kartı bilgilerinin e, telefon dolandırıcılığı yoluyla çalınması ya da emniyetten arıyoruz sizi terör örgütü e, hesaplarınızı ele geçirmiş. İşte bunun için bize şu bilgileri vereceksiniz falan diye insanların hani koca koca profesörlerin dolandırıldığı şey var ya. Yani memlekette böyle bir kandırılma hadisesi olunca işte şeyde Uşak Emniyeti de bunu bir kamu spotuna taşımış. E, aslında normalde sivil toplum örgütlerinin ya da benzer kuruluşların işi olması lazım ama yasayla uygulanmayan şeyleri uygulatmak için de yani yasası olan ama halkın uygulamadığını düşündüğü şeyleri uygulatmak için de bu tür spotlar yapılmış işte emniyet kemeri kullanın falan diye bir tanesinin senaryosu ilginç çok yaratıcı değil ama küçük bir çocuk oyuncak bebeğini bebek arabasına bindirmiş yokuştan indiriyor bebek düşüyor arabadan sonra babası geliyor oyuncak arabanın kemerini takıyor Ondan sonra diyor ki tıpkı işte arabada da kemer takmak gibi <gülüyor> falan. <gülüyor> yani, Derin hani... ve davudi bir sesle arkadan hafif de ekoyla duyduğumuz mutlaka emniyet kemerinizi takınız tadında. <gülüyor> e işte, tam öyle değil biraz daha daha erkek bir e, şey bu hani arabayı erkek kullanıyor arabayı baba kullanıyor vesaire gibi e, böyle şeylerle içeriyor. Biraz daha, daha önce... didaktik bir dil görüyoruz genelde bu spotlarda değil mi? Ee, ...çoğunlukla didaktik bir dil görüyoruz ama her zaman değil. Aslında böyle bir üslubu falan yok. O kadar dağınık, o kadar e, herhangi bir tarzı olmayan bir şeyden söz ediyoruz ki... ...genelde didaktik ya da genelde şöyle, genelde böyle diyemeyiz. Aslında toplumu eğitmek için yapılıyor. Didaktik olması da kaçınılmaz zaten bir şekilde eğer kamu kuruluşları yaparsa bunu. Mesela yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e, trafik dairesi e, başkanlığının yaptığı bir şey var... ...uykusuz ve alkollü araç kullanmayın... ...sizin de başkalarının da canı sağ olsun diyor. Hı -hı. Ee, bunlar daha çok... ...böyle iki tür ya da üç tür kamu spotu var. Bir tanesi bildiğimiz... ...daha önce burada konuşma şey, programımıza da... ...konu ettiğimiz filmciklerden oluşan... ...kamu spotları yani bayağı bildiğiniz bir reklam filmi... ...formatında çekilmiş iyi ya da kötü kamu spotları var. Bir de böyle kellelerin konuştuğu... ...kamu spotları var yani bir adam bize dönüp... ...bir şeyler anlatıyor bu böyle olur böyle olur diye. Son dönemde yayınlanan işte... E, neydi bu E imza uygulaması mı? E muhasebe uygulaması mı? Yani bir uygulaması var Maliye Bakanlığının. O uygulamayı anlatmak için işte sınıftaki ya hoca ders anlatıyor da çocuk diyor hocam bu da var işte e, çeşitlerinden biri de bu diyor öğrencilerden biri. E, öğretmen de hoca da yok öyle bir şey diyor. Aa varmış diyorlar falan beraber bir soru bize dönüp bu var bakın şuraya giderseniz şu tarihe kadar başvurursanız bunlar olur falan deniyor e, izleyiciye dönüp. Yani bu, sakil şeyler çoğunlukla bunlar biraz kasaba televizyonu işleri gibi oluyor genellikle. Ünlülerin kullanımı da epey yaygın aslında kamu spotlarında. Özellikle kimsesiz çocuklar için bağış kampanyaları için ya da işte emniyet kemeri vesaire için gördüğümüz kampanyalarda ünlülerin kullanımına rastlıyoruz. Bunun enteresan bir örneği var aslında. Şimdi konuşurken şey yaptım 1970'lerin sonu daha doğrusu 80'lerin başı demek daha doğru. Star Wars furyası ile birlikte Amerika'da Friends Don't Let Friends Drive Drunk diye bir kampanya başlatılıyor. Zaten çok uzun süre sürmüş bir şey. Arkadaş arkadaşa bunu yapar mı tadında? Arkadaş arkadaşın sarhoş araba kullanmasına izin vermez diyen bir kampanya. Ve kampanyanın başrol oyuncuları Star Wars'tan bildiğimiz iki robot R2-D2 ile C-3PO. Ee, onlarla beraber oldukça da büyük başarıya ulaşmış. Ee, neler var örnekler olarak baktığımızda başka emniyet müdürlüklerinin dışında geçtiğimiz sene kimler kamu spotunu çok sık kullanmış? Evet. Tabii bunun tamamını anlamak pek mümkün değil. Hani hangi televizyonda neyi yayınlamak istediler? Bütün televizyon kanallarını tarayıp bakmak gerekiyor ama yaygın olarak gözümüze çarpanlar üzerinden gidelim. Yılın son aylarında gözümüze çarpan çocuklarda diyabetle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bir kamu spotu var. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Diyabet Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır diyor bu spot için. Dolayısıyla demin söylediğim durum var yani yanında bir kamu kuruluşunda bir bakanlığı da alarak bir spot yapılmış. Yani çocuklarda var olan diyabetin şeyleri anlatılıyor. Semptomlar anlatılıyor. Bu semptomları görürseniz işte hastaneye gidin sağlık kuruluşuna başvurun deniyor. Sağlık Bakanlığı da ve Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli birimleri de bunu oldukça yoğun kullanıyor. Şimdi bir tane örnek de dinleyeceğiz zaten burada. Evet bu enteresan bir iş aslında. Çoğumuzun gözünden kaçan hep sosyal fayda iletişimi dediğimiz zaman hep büyük kampanyalar geliyor aklımıza. İşte daha sonra örneğini dinleyeceğimiz başka işte organ bağış kampanyaları vesaire gibi kampanyalar, bağış kampanyaları. Ama aslında çok küçük problemler çok büyük sonuçlara da yol açabiliyor. Bu kampanya onlardan biri için yapılmış. Gereksiz arama yaşama yol ver 112 Acil Sağlık Bakanlığı kamu spotu. O kadar herhalde artık abuk telefonlar gelmiş ve o kadar sürekli hattı meşgul eden çalışanlarını da meşgul eden ve bu arada da acil hayati durumlara müdahale etmelerini engelleyen aramalar gelmiş ki sırf bunun için bir kamu spotu yapılmış. Evet belgesel gibi de bir şey dinleyelim. Yazın ki buyurun. Bizim şerif tatladı da kaçırman gerekiyor. Ya. Yani benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktığı mesajı ben onun için aradım ya. Problemdir buyurun. Sevgilimden şey, ayrıldım. Alo evet e, Hamdi telefonum kapalı bir yardım eder misiniz bu tüm girin diyor ne yapmamız gerekiyor? 112 acil hatına düşen çağrıların 95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin ambulans gecikmesin yaşama yol ver. burada görüldüğü gibi bir e, belgesel tadında bir şey bu. Yani başlarına geleni kaydedilenleri, gerçek sesler bir de üstelik bunlar işin ilginç tarafı. E, burada bir terslik de var ama yani kamu spotuna e, konu olan mesele farkındaysan telefonun acil arama moduna düşmesiyle ilgili. Yani sim kartı e, bozulmuş ya da bir şey olmuş. Orada bir acil arama butonu çıkmış. Onu arıyor. Yanlışlıkla da yapılabiliyor. bu Demek ki burada başka bir teknik problem de var. Hani enerjimizi İnsanları eğitmeye harcayalım tamam ama insanlara da böyle bir çağrı yapıyor telefonlar yani Gerçeği, acil durumda buraya yani. Birden diye. örneklerden bir tanesi öyle. İki tanesi. İki şey. tane söyledi. diğerleri 2 tane yok öbürü pin kodu girin diyor pin ha, kodunu soruyor e, fakat şey de çok sık bildiğimiz de bir şey yardım hatlarını özellikle işte sevgilimden ayrıldığım hanımefendi siz çok güzelseniz vesaire e, gibi taciz mesajları ya da e, dostluk arkadaşlık mesajları tabii, tabii. çok ben sık onları... geliyor ve <gülüyor> e, özellikle çok acil durumlarda ciddi problem yaratıyorlar onu küçümseyerek artık. söylemedim ama e, mesele hani bazen de tek başına şey olmuyor iletişim evet. meselesi olmuyor evet bir tane daha var sırada. Türk Böbrek Vakfı'nın bir şeyi bu. Bu da böyle konuşur gibi yapılmış ve aslında şey... ...derdini iyi anlatan bir kampanya. Galiba bir şeye bakmak lazım burada. Hani hedef kitlesi... casting oldukça isabetli videoda. Ama hedef kitlesi doğru bir hedef kitle mi? Gerçekten bu castingte gördüğümüz... Yaş grubundaki erkekler mi bu tür hatalı ilaç kullanımı falan meselesinde daha e, sorumlular onu bilmiyorum o, bir istatistik bakmadım ama görünen o ki e, genç yaşlarda e, erkekler e, e, kullanılarak çekilmiş bir spot durumu gayet iyi anlatıyor dinleyelim onu da dinlemeden önce bir not vereyim ben. E, aslına bakarsan bu önemli bir e, toplumsal dönüşüm yaratılması gereken alan e, ilaç kullanımıyla Türkiye'nin, Türkiye halklarının ilişkisi biraz enteresan oluyor. Ağrı kesicileri şeker gibi yutuyoruz gerçekten. Bir yandan antibiyotiklerle olan ilişkimiz de öyle ki e, özellikle de dirençli bakterilerin çıkması dediğimiz, ortaya çıkması dediğimiz şey tam da bu yüzden oldu. O yüzden buradaki dönüşüm hem zor çünkü tüm toplum tarafından neredeyse şeyye de bakmadan eğitim düzeyine ya da yaşa bakmadan mesela benim babam da yapıyor ama aynı zamanda işte arkadaşlarımız da yapıyor e, bir ortak kesen ağrı kesici kullanımı problemi o yüzden önemli de bir kampanyadan bahsediyoruz dinleyelim ondan sonra üzerinde konuşmaya devam edelim yok dinlemem hmm, dinlemem umurumda olmaz kimseyi dinlemem Kimi dinleyeceğini bileceksin. Kime sorsan işin uzmanı. Herkes her şeyi biliyor. Bir kişi de ya ben anlamam bu işten demez. Ya arkadaş. Çerez mi bu? Bir sürü yan etkisi var. Bir tane de yetmiyor kimisine. Kimisi iki tane birden atıyor. Sanki çocuk oyuncağı. Oho. Bir bakmışsın böbrekler gitmiş. Buradan yaşlısından gencine. Türkiye'ye mesaj veriyoruz. Eşi dostu kolu komşuyu dinlemeyin. Sadece doktorunuzu dinleyin. Bilinçsizce ağrı kesici kullanmayı. Kesin. Kesin. Kesin. Kesin. Bilinçsiz ağrı kesici kullanımı. Başta böbrekleriniz olmak üzere tüm vücudunuza zarar verir. İşte hapı asıl o zaman yutarsınız. Türk Böbrek Vakfı. Evet burada e, asıl olarak organ hasarını böbrekten başlayarak ve işte karaciğerle devam ediyor. Böbrekten başlayarak vermeye başladığı için e, bunun müellifi Türk Böbrek Vakfı. E, bence e, birkaç tane e, ilginç yaratıcı çözüm var ama bunlar çok fazla üst üste kullanılmış. Hani kesinden tut kimi dinleyeceğini bileceksine kadar. Tabii bir de anladığım kadarıyla sadece erkeklerin böbrekleri zarar görüyor, kadınların böbrekleri asla zarar görmüyor. Aslında herhalde. burada e, tam olarak orayı anlamadım. Öyle bir yargılama yapmadan önce şunu <gülüyor> söylemek lazım. E, şimdi izleyemediğimiz için radyoda gördüğümüz casting... Aslında e, ağrı kesicileri bir tür e, kafa yapıcı olarak kullanan erkek tiplerinin castingi. Böyle bir şeyden söz, yani böyle bir şey yapmış, yapmak istemiş olabilirler. Tam olarak bilmiyorum oradaki Yaş hikayı. grubu olarak söylüyorsun Yaş sanırım. Yaş grubu olarak da şey Çünkü tip olarak da. baktığında aslında genç e, adamlar görüyoruz. Yani çok pejmürde değiller, şey değiller, e, orta, orta sınıf ya da alt orta sınıf genç adamlar görüyoruz. O yüzden de bunun çok bilinçli yapıldığına dair de bir şey yok. Evet belki de ikinci bir film daha vardır kadınların da var olduğu ama televizyonlara çıkma şansı bir filme bulmuşlardır da o yüzden yapmışlardır. Bunları bilmiyoruz. E, bu e, komşu aklıyla komşuya iyi gelen bana da iyi gelir falan mantığıyla da, ilaç kullananları da hedefleyen bir başka e, şey olabilir. Ama başlangıç olarak bence iyi bir başlangıç bu. E, bu tür bir meseleye parmak basması açısından. Önemli kampanya başlıklarından biri dönem dönem çok sık rastladığımız kampanyalardan da biri organ bağışı kampanyaları. Özellikle bu konuda teşvik etmeye yönelik ciddi bir dönüşüm gerçekleştirmek isteniyor. Sürekli isteniyor. Doğal olarak da çünkü hepimiz birbirimizin yedek parçasıyız ama bizden başka da yedek parçamız henüz yok. Bu alanda yapılmış bir yine kamu spotu filmimiz var. Türkiye Organ Nakli, Nakli Vakfı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak yaptığı bir film. Evet, bu yine aynı şey. Hani Sağlık Bakanlığı'nın arkasına aldığında e, ...kuruldan daha kolay geçirici. yani ...düşünüyor muhtemelen... E, şey. ...kampanya da ortak olabilir tabii... ...çünkü Sağlık Bakanlığı'nın buradaki desteği... ...önemli bir destek... E, ...Sağlık Bakanlığı'nın öne aldığı... ...yani kendisinin yapmak istediği veya kendi dairelerinden... ...birini yaptığı kampanyalar bu kadar iyi filmler... ...çıkarttığı... <gülüyor> ...yani burada bir kalite var, belli ki... ...Organ Nakri Vakfı bunu dert etmiş... ...bununla ilgili iyi bir e, çalışma yapmış... Işte ...senaryosunu hazırlamış vesaire... ...görsel olarak daha etkili bir filmden söz ediyoruz... ...aslında... Seslerini dinleyeceğiz. E, görselde bir kişinin yaptığı gözleriyle yaptığı e, şeyleri görüyoruz sırayla yani bir göz ne işe yarıyorsa onları görüyoruz. Hı hı. E, dinleyelim konuşuruz üzerine. Gün gelecek benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım. en büyük mirasım organlarım. Ee, bu aynı zamanda basılı olarak da yapılan bir kampanya. Ee, şeylere de e otobüs da bunu görmüştük yapıldığı zaman bu yılın iyi kampanyalarından biri bence. Profesyonel kampanyalardan biri olduğu evet. belli. Yani hani söylemiyle çatısıyla, prodüksiyonuyla baktığımız zaman profesyonel bir ekiple çalışıldığını görebiliyoruz. Filmde de iyi bir duygu var. Subjektif kameradan yani kişinin sanki kendi gözlerinden görüyormuş gibi bir takım hem duygusal hem bağ kurabileceğimiz işte çocuğun ayağını okşamak, sevgilinin elini tutmak vesaire gibi sahneler görüyoruz ve Bunların devamını e, niteliyor, devamını müjdeliyor. En azından ben öldükten sonra ya da ben yokken bile e, bu gözler güzellikler görsün diye diyerek e, bitiriyor. Hem bağ kurabileceğimiz hem de oldukça sakin, e, çok da fazla şeye kaçmadan. E, Ajitasyona kaçmadan hazırlanmış bir kampanya ki bu tür kampanyalarda genelde fazla duygusal işler görmeye alışırız. Bu sakin ton bana iyi geldi kişisel olarak. Evet yani üzerinde konuşacağız. Şimdi yakın dönemde mesela geçen yılki programlarda örnek olarak aldığımız iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir dizi film vardı. Yani orada iş yerinin yapması gerekenleri... Pas geçip işçinin yapmadıklarına yoğunlaşarak yani sen kendini öldürüyorsun aslında diyerek ne bileyim işte yüksek dolapların üstüne tekerlekli sandalyeyle tırmanmaya çalışan bir kızcağıza yüklüyor sorunu. Yani sanki kazalar böyle gerçekleşiyormuş gibi öyleydi mesela bir tanesi bunun. Oysa hani e, her şey bir yana orada bir merdiven var mı falan gibi sorgulamalara ihtiyaç var. Yani iş yeri ortamı düzenlenirken o kadar yüksek dolaplar e, kullanılır mı bir ofiste? Kullandıysan... Ona gü güvenli erişim gibi bir derde olmamı olmamalı mı işvereni ya da oradaki iş güvenliği uzmanının falan diye sormak lazım ama genelde hamasi oluyor. Ee, birazdan da başka bir örneğini e, izleyeceğiz. Ee, Yeşilayın bu sigarayı bırakma ile ilgili kamu spotları ilginç oluyor. Onu izlediğimiz zaman geri döner bir tane bir Yeşilay şey üzerine konuşuruz. Ee, Şimdi, ...onu izlemeyeceğiz sanırım... ...izleyeceklerimiz arasında değil o... ...ha yok mu o zaman yok, konuşalım yok, evet, hemen... Tamam. Şimdi, e, ...şu şey var ya mesela... ...hadi baba sen yaparsın... ...hadi baba hadi baba meselesi... E, ...sigarayı işte genelde babalar içiyor tabii... ...hani bak burada da bir başka sorun var... ...annesi sigara içen kimse yok memlekette... E, ...bir de böyle bu baba yaparsın... ...kısmı adam kalp krizi geçirmek üzere... ...yani koşuyorlar beraber... ...ya da bir düğünde oynamaya çalışıyorlar... ...adam... Kravatını gevşetiyor gidip oturuyor falan yani normal koşullarda izlemeye başladığında zannediyorsun ki 112 acil servis için bir film izleyeceğiz biz. Yani adam böyle çöktüğüne göre birazdan ona acil müdahale yapılacak kişinin ilk acil mücadele, müdahaleyi nasıl yapacağını göreceğiz. Yo geliyor pişkin pişkin kızı Ya e, hadi baba diyor veya oğlu hadi baba sen yaparsın diyor. Yani dramatik örgüsü tamamen yanlış kurgulanmış. Hatta yani onu seyredip örnek alacak bir hain evlat varsa öldürür yani annesini babasını. Aman diyeyim. Öyle bir e, hata yapmamak lazım ama... Yeşilay'ın kamu spotlarında genelde böyle bir e, şey var. Para harcıyorlar. E, oyunculuk e, var. Yani casting kastım bazen kastım hataları demiş. oluyor ama e, genelde mesela o filmde casting çok iyi. Oyunculuk da kötü değil o filmde. Senaryo kötü. Ama ben şeyden söz edecektim. Hani böyle dramatik bir müzik eşliğinde... Çocukların pasif içiciliğini işleyen bir filmleri var Yeşilay'ın. Orada casting de kötü, oyunculuk da kötü. <gülüyor> bir tek yönetmenlik fena değil. Aslında üzerinde konuşabileceğimiz enteresan bir örnek daha var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camiler haftası kamu spotu da vardı. Üzerinde konuşalım diye. E, kenara not olarak yazdığımız. E, yani öyle çok konuşmak için değil. O şey örneklerinden bir tanesi. E, kimler kullanıyor bu kamu spotlarını hı hı. falan diye baktığımızda... ...onun üzerinden gidebileceğimiz bir şeydi. Aslında çeşitli e, kurumlar kullanıyor. Diyanet de epeyce kullanıyor. Ama Diyanet bunları insanları dine ya da herhangi bir dini vecibi yerine getirmeye çağırmak için kullanıyor. E, farkı şu diğer kamu spotlarından. Diyanet bunları bütün televizyonlara vermiyor. Televizyon seçiyor. E, ama daha da önemlisi TRT Diyanet diye bir kanal var zaten orada yayınlıyor. zaten kendi kanalı var. Kendi kanalı var. E, dolayısıyla niye kamu spotu yapmaya ihtiyaç duyuyor sorusu... ...belirli yerlerde bunu şey yapabilmesi için, yayınlayabilmesi için e, oluyor doğal olarak. Bunun dışında neler var diye baktığımız zaman SGK genel sağlık sigortası kamu spotu yapmış. E, epey yoğun e, ve şey... Tabii SGK bunu kullanıyor. Yani yakın dönemde işte genel sağlık sigortanız yoksa şöyle şöyle yapın. E, peki yok ama benim ne yapacağım falan diyen yani iki kişi arasındaki diyalog üzerinden bir şey vardı... Geçen yılın başlarında da yeniden yapılandırma için yani genel sağlık sigortası yapılandırma için kamu spotları yapmıştı. Buradan şeyi okuyabiliyoruz aslında. SGK'nın kamu spotlarından toplumdaki şeye verilen cevap, yasal dönüşümlere verilen cevabı okuyoruz. Yani ne zaman bir yasal dönüşüm gerçekleşmediyse SGK hemen kamu spotu yayınlayıp çağrı çıkartıyor. Şunları şunları yapın falan diye. Bu iyi bir şey tabii bir yandan. İzlediklerini ve bir dönüşüm için çaba harcadıklarını gösteriyor. Ee, yine yapılan enteresan spotlardan biri balık tüketimi kamu spotuydu. Balık berekettir, ekonomiktir, emektir, güvenlidir, kolaylıdır diye devam eden, balığa pek çok pozitif e, şey atfeden bir kampanya. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapmış. E, bunlar daha çok aslında bakanlıklar üzerinden konuştuk ama vakıfların da var. E, biraz önce Böbrek Vakfı'nunkini gördük. E, Emel sayınlı bir Çevko Dur ona şey geçmeden var. şu şey üzerine balık üzerine bir, biraz bir şeyler söyleyeyim. Ee, bu tür kamu spotları genellikle şeyler tarafından e, zorlanıyor diyeyim. Hani kalkınma birlikleri vesaire üzerinden. Burada da bir balık tanıtım grubu meselesi var işin Aha. içinde. Gıda Sağlık Bakanlığı da onun yanında yer alıyor. Evet Sayın hakikaten ilginç onu dinleyeceğiz. Ee, Çevko Vakfı yapmış. Cam değerlidir başlığını taşıyor. Kim bilir kaç kez geçtim bu aynanın karşısına sizin huzurunuza çıkmak için. Önce aynada, sonra sizin gözlerinizde görürüm kendimi. Bilirim ki hep ışıl ışıl, hep güzel görmek istersiniz beni. Tıpkı bir mücevher gibi. Cam değerlidir. Tıpkı bir mücevher gibi. Geleceğinize değer verin. Cam atıkları cam kumbaralarına atın. ...ambalaj atıkları çöp değildir. Bur evet, burada şeyin Emel Sayı'nın kullanılmasıyla bir ünlü kullanımı meselesi de görüyoruz. Yalnız mesela böyle durumlarda sanki bu spotun dışında başka bir takım araçların da kullanılması meseleyi daha güçlü hale getirebilirdi. Yani çeşitli başka iletişim teknikleri kullanarak cam kumbaralarının vesairelerini daha fazla kullanılmasını sağlamak için... Ama e, ilginç bir örnek. iyi ya da kötü demeyelim, ilginç bir örnek. Yani en azından ulaşıyor e, şeye. Kamu spotları dediğimiz zaman... ...bereketli bir yalan aslında pek çok örnek var. Erken evlilikler var. Dar Şafak'ın daha önceki hem zeminlerden birinde uzun uzun ele aldığımız, olmasa da olur kampanyası var. Pak farklı kampanyaları kampanyaları var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında iyi ve kötü örnekler için, iyi ve kötü iletişimler için pek çok örnek bulmamız mümkün oluyor. Evet, görsel yayınlı olmanın güçlü bir avantajı var bir kere. ...örneğin yani bedava saniye almışsınız işte televizyonlardan. infografik yayınlayabilirsiniz. Yani şu oluyor, bu oluyor. Sonra da bunlar karışınca böyle oluyor. Uzun uzun anlatmamıza gerek yok. Görsellerle, grafiklerle anlatabilirsiniz. Ya da oyunculuklardan faydalanabilirsiniz. İşte biraz daha özen gerekiyor. Biraz daha şey gerekiyor. Yani artık kaliteli işler yapmak gerekiyor. Oyunculuk gerekiyor. işte yönetmenlik gerekiyor falan... Daha çok konuşuruz kamu spotları üzerine bir teorik çerçeve de çizecek bir başka program daha yaparız. Şimdi toparlayalım programın sonuna doğru geldik. 2015'te gözümüze çarpan kamu spotlarını konuştuk. Aslında kamu spotları çok fazla o yüzden de verdiğimiz örnekler yeterli olmamış olabilir ama Hemzemin'de daha kamu spotlarını ve bu türden iletişimleri konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ee, hoşça kalın.